Thank you. Geçen bölümde konuşmaya başladığımız Mary Shelley'nin hayatına Kaldığımız yerden devam ediyoruz 1816'da Evleniyorlar Alelacele Bunun iki tane sebebi var Artık şu üzerlerine yatışan etiketten kurtulmak Bir ikincisi bir de Percy'nin Heriyetten olan çocuklarını almak ama çocukları almayı başaramıyorlar. Uzun bir sürede göremiyor. Hiç gördüm onu da bilemiyorum. Hiç görmedim. Yani hiç rastlamadım araştırmalar Çok eşrasında. ilgili de bir adam değil o kadarıyla çocuklarla. Çok ilgili de çocuklarla. bir adam. Aynen öyle. Bu arada Claire Albay'ı doğuruyor. Daha sonra Allegra olarak adlandırılıyor. Byron'ın Byron kızı. kızı. Kısa bir süre sonra da Mary üçüncü çocuğunu doğuruyor. Kızını doğuruyor Clara'yı. Bu arada da History of Six Weeks Tour'u e, yayınlatıyor. Evet. Artık borç gırtlakta. Bir yandan da şeyi, Allegra'yı bayrana vermek istiyorlar. Diyorlar ki İtalya'ya gidiyoruz ve bir daha da geri dönmüyoruz. Dönmemek üzere İtalya'ya doğru yola çıkacaklar. Bundan hemen önce Frankenstein basılıyor 1818'de ve isimsiz olarak basıyor. Herkes e, Percy yazı zannediyor. Şimdi burada da ilginç başka bir şey daha var. Bu bir sonraki romanında da net olarak görüyoruz. Şimdi neden Mary'den beklenmiyor? Merri Mary gerçekten bunu yazdı mı yazmadı mı? 1970'e kadar, 80'e kadar galiba bu tartışıla gelmiş bir şekilde. Yani Merri yazdı da Percy'nin biliyorsun etkisi var. Ya Percy'den etkilenmiş oluyor Mary Shelley, Ya da Percy bazı kısımları yazmış oluyor. Bir başka senaryoda da Mary yazdı dedi. Daha popüler bir eser olduğu için Percy evet. diye adlandırılıyorlar. Ama nedense merşale'ye yakıştıran konduran işte, olmuyor. Konduran olmuyor. <gülüyor> Neden? İşte tam tam da bu sebepten kadınlar çocuk doğurur. Kadınlar erkeklerin peşine takılıp konaklara, göllere kadınlar giderler. Kadınlar yapamaz görüşünü. Kadınlar intihar eder. Anlatabildim mi? Ama kadınlar yazar mı? İşte bunun annesi yazıyormuş ama o da zaten şeyde hafif meşrep bir kadınmış evet. falan gibi. Çok ciddi, çok ağır bir öngörünün altındalar. Merşale biraz kendini var etmek zorunda kalıyor. Yani bu ispat falan değil artık bir izahı vesairesi yok. Çocuklar devamlı doğuyor, ölüyor. Zaten işte Clara e, evelinaydı galiba. 1817'de doğurdu çocuğu. O da mesela bir sene sonra şeyden ölüyor. Evet. İtalya'da iki çocuğunu birden kaybediyor zaten. Hem William'a hem Clara'yı kabul ediyor. Tabii kaybediyor. tabii. Dizanteriden 1818'de ölüyor vesaire. Ama yani sonuç itibariyle şey yok. Bir yazar olarak arılmak gibi bir falsesi yok. O yüzden anonim çıkıyor. Bir de Van Frankenstein adının, yani başlık adının Frankenstein olduğu kısmını şey yapmıyorum. Bence Merchelle'in koyduğu isim o değil. Modern Hı -hı. Prometheus. Modern koyduğum. Prometheus. Evet. Ama yani gene de bir kadını diyorlar ki işte hani Meri bu çok vurucu olmadı. Yani zaten Merden geldiği için vurucu olmadı dakika bir itibariyle. Bana sorarsanız orada öyle bir karanlık görüyorum ben. Biz bunu gel istersen karakterin adı da Frankenstein. Zaten e, Alman korku hikayeleri, hayalet hikayeleri etrafta dönüp dolanıyor. O konu üzerinde bir, bir marka var. Hiç uğraşmayalım Frankenstein'i yapalım, biz bunu buradan devam edelim gibisinden bir şeyle ortaya çıkıveriyor. Ama bana sorarsanız ben mesela tabii ki ben de filmleri izlerken ilk ben 20 yaşında okudum doğru Frankenstein romanını. Evet. Çocukken okuduğumuz şeyler çünkü özetin özetiydi onlar hatta eksik sayfalardı. Kitabın adının Frankenstein ve işte ya da Modern Prometheus olduğunu 20 yaşında öğrendim ben evet. ve Modern Prometheus'u daha be, daha bir beğendim. Çünkü hikayeyi doğru anlatan bir isimdi. Yani bütün insanlığı kurtaracak şeyi bulmaya çalışıyordu Viktor falan. Ama herkes işte adamın biri varmış tanrıcılık oynuyormuş ondan sonra da ölmüş ya da buzullarda canavar oğlu tarafından tekrar bulunmuş öldürülmüş falan gibi böyle hikaye anlatıyordu. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi hani ilk başta tabii ki Mary'nin yazdığına kimse condoramadı, inanmadı. Herkes Percy'e verdi, başka birine verdi falan filan. Hmm. Ama özellikle 1824'ten sonra ölümüne kadar Mary'nin yazdığı zaten kendi kendini kanıtlıyor. Sonrasında tabii tabii çok büyük. Zaten Sonrasında... ondan sonra para kazanmaya başlıyor bir yazar olarak kendini ispatlıyor. 200 -200 zaten evet. evet o son dönemde artık adıyla da e, anılıyor ve çıkıyor. Yani yaşarken de e, anılmaya başlıyor Frankenstein'la tabii ki evet. o çok çok ürün vermeye devam ettiği ve kendini e, yazar olarak geçinmeye başladığı için. Ama gene de bir şey yazmak zorunda oluyor. Ön sözde bir tarihçe vermek zorunda oluyor. Yani ben bunu evde otururken yazdım demiyor da tabii. Koma Gölü'nde bizim böyle bir şey iddialaşma oldu. O yüzden biz böyle bir, dördümüzde bir şeyler yazmaya başladık gibi arkasına bir hikaye daha vermek zorunda kalıyor. Onu anlattı. Yani, top, top, ben şimdi şey şey Ama İkinci ön söze mi ne yazıyor hatta bunda ilk? Yalnız onun da şeyi de var. Yani Percy ile olan ilişkisini de e, öne çıkarmak istiyorsanız o aşkını bu arada işte şimdi girdik muhabbete ama Percy ölmüş oluyor artık o söylediğin şeyi yazdığında hmm. ve Percy öldükten sonra bayağı Percy'nin şiirlerini de yani Percy'yi de kendi başına daha büyük bir yerlere getirmeye çalışıyor ve bütün ön sözlerini de onu yüceltmek istiyor. Evet. Hemen o zaman şey yapalım özetleyelim ölün, ölümüne kadar. İtalya'ya gidiyorlar. İtalya'da e, tek bir yerde kalmıyorlar. İlk önce albayı Byron'a gönderiyorlar. Byron'a gönderdikten sonra hep beraber... Şehir şehir dolaşmaya başlıyorlar. Hiçbir yerde uzun süre kalmıyorlar. Bir süre sonra Byron'dan Alba'nın hasta olduğunu duyuyorlar. Percy Clare'i alıp Byron'a gidiyor. Daha sonra Mary de katılıyor onlara. Bir süre sonra yani Claire'in kızı Alba ölüyor hı hı. yüksek ateşten. Bu esnada şöyle bir şey var. Bu çok enteresan ama hala şeyini esrarını koruyor. Bir tane çocuk var ortada. Elena Adeline Shelley. Bunun Percy'in hizmetlilerden bir tanesi olan Alice'den olan kızı diyorlar. Kimi Lord Byron'dan elisin Lord Byron'dan olan kızı diyor. Çocuğun kimin olduğu tam olarak kesin değil ama Mary'nin doğurmadığı kesin. Evet. İşte şehirden şehire, şehirden şehire geçiş esnasında hem kızını hem de oğlunu kaybediyor Mary. Oğlu mesela Malaria'ya kurban gidiyor. Öbürküsü yüksek ateşle. Malaria neydi? Sıtmaydı, Sıtmaydı Sıtma. galiba. Sıtma. Sıtma. Dizanteri diyorlar kızcağızı da. Yani bir yıl önce doğan. Sınıfa. Evet ve ama vazgeçmiyorlar tabii. Bu çocuk sevmiyor Percy falan dedik ama dördüncüye de o sırada ya hemen hamile. Amile. Ama Aynen şey öyle. Var yani Percy zaten insan değil, tavşan gibi. Tabii tabii ee, sürekli bir adam. çiftleşme evet. orada burada tabii kız o... kardeşle aşk yaşadığı falan da söylentileri öyle var aslında. Var çok yerde ee, yazıyor onu. Evet. Claire'ın Claire aslında onların hani birlikte gezmesi. Birlikte de de. Yani Fe, feninin de ona aşık olduğu ve intiharında o aşkın ve onu elde edememenin olduğu. Herkes peşinde bu adamların çok acayipler. Şimdi bu dördüncü çocuğa hamileyken hayatıyla yine eş gittiğini düşündüğüm bir şey oluyor. Matilda yazılmaya başlanıyor. Bu bir novella ve burada bir babayla kızın ensest ilişkisi anlatılıyor. Bu hayatıyla şöyle ilişkili bence babası tarafından reddedilmiş bir kız olduğunu şu an görüyoruz zaten yani ilişkisi kabul görmüyor ee, ve Godwin onu e, böyle ya da böyle kendinden uzaklaştırıyor. Ee, Matilda'da ise bir baba kız ensest hikayesi görüyoruz ve bu ilişkinin sonunda kızın babayı terk ettiği görülüyor. Ve böyle bir öcalma gibi düşünülebilir yani böyle bir şey yazıp babayla olan ilişkisini kendince o anda en azından o psikolojide bu kadar çocuklar ölüyor doğuyor ölüyor doğuyor. Kardeşler ölüyor vesaire derken koparıyormuş gibi Matilda ile babaya bir saldırı düzenliyormuş gibi bir durum söz konusu. Yani İlla ki etkilendiği şeyler üzerinden tabii bir e, hayalleme yapıyor olabilir vesaire. Ama bir yandan da şimdi cinselliğin çok tartışıldığı işte bu monkun falan hem ensesti hem nekrofiliğin şunu bunu işte şeytan tarafından suç işlenerek evet. de olsa cinselliği bir daha tartıştığı zamanlar ve günah olarak adledilen... Cinsel şeylerin üzerine çok büyük saldırı var 1800'lerin başında edebi manada. Özellikle bu kara romantikler zamanında. Bunu da bir şey olarak yapmış olabilir. Nedir adı? Bir deneme değil de öyle, öyle hissedip o zamanın ruhu içerisinde bir şey yazmış olabilir. Ama babayla bir alıp vermedi tabii ki var. Zaten ilk fırsatını bulunca da tak kaçıyor babadan. Işte tabii, tek sebep peşinde. zaten koyamayız dediğin gibi. Hem dönem hem yani hiçbir zaman yazar bunu yaşadı o yüzden bunu yaptı demiyoruz. Dememeliyiz zaten. Çok yanlış oluyor. Yazara ayıp tabi tabi Tabii doğrusu. tabii Onun kesinlikle. Sadece bu yani. olmaz. Ee, pek çok şey yapılıyor o sırada. Zaten belki de Lord Byron'la işli dışlı oldukları için bu ensestin derinliğini de öğrenmiş olma ihtimali var. Kız kardeşiyle yaşadıkları Lord Byron'ın evet. e, detaylı bir şekilde öğrenilebilir kendinden. Yalnız Matilda yaşadığı süre boyunca yayınlanmıyor. Çok sonralar evet. yani 100 yıl sonra falan anca yayınlanıyor. 1950'lerde. Evet. Dördüncü çocukları doğuyor. Percy Florence. Tek yaşayan çocukları. Florence'a da zaten doğuyor. O yüzden de Florence oluyor ismi çocuğun. Hı -hı. Hı -hı. Daha sonra olacaklar da dahil olmak üzere. Hepsi ölüyor. Sonra pizzaya gidiyorlar. Burada Valperga'yı yazmaya başlıyor. Bu arada bir çiftle tanışıyorlar İtalya'da. Edward ve Jane William. Bayağı bir yakın arkadaş oluyorlar bunların. Sonra Percy, Jane'le bayağı bir yakın arkadaş oluyor. <gülüyor> e, Kaçınılmaz olarak tabii yani. Percy o kadın, yakışıklı bir o, kadın ya. o da Percy. Yani evet yakışıklı da bir adam. Bilmiyorum o evet. şeytan tüyüyle falan rüzay bu kadarında. İşin komi var. Bir de arada Emilia diye bir kız var. Bu arada Percy Emilia'ya aşık olduğunu söylüyor Mary'e ve Mary için bu büyük hayal kırıklığı oluyor. Çünkü hayatındaki kadınları biliyor ve bir şekilde kabul ediyor. Yani özgür aşk şeyiyle söylemiyle bunlara göz yumuyor. Ama aşık olduğunu söylemesi Mary'i büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Hatta Percy Emilia için şiir yazıyor. Evet. Bu arada Casamagni'ye gidiyorlar. Percy burada bir tane tekne ısmarlıyor. Tekne geliyor. Mary gene hamile. Ve mutsuz. bayağı ve mutsuz bayağı artık mutsuz. mutsuz. Aynen öyle. Ve düşük yapıyor. Müthiş bir kanamayla ölümün eşinden dönüyor. Ölümün eşinden dönmesini de Percy sağlıyor. Onu bir buz banyosuna yatırarak kanamayı kesiyor. Hayatını kurtarıyor. Bunun çok fazla üzerinden geçmeden yani karısı daha henüz tam atlatmadan e, bu durumu alıyor William'ı beraberce ne, tekneyle açılıyorlar. 10 gün sonra boğulmuş halde cesetleri bulunuyor. Evet bir fırtınanın geldiği ama aslında çıkabilecekleri söyleniyor. Tekne de aslında tam bitmemiş vesaire böyle bir sürü yani, ama bunlar illa biz çıkacağız illa biz çıkacağız çıkıyorlar ve canlı olarak dönemiyorlar. İşin matrak tarafı o dönemde İtalya'da bir kanun var. Sağlık sebepleri dolayısıyla denizden karaya vuranları yakmak zorundasın. Gömemiyorsun. Hastalık yayılmasın diye denizden karaya vuran cesetler hepsi yakılıyor. Bu yüzden hemen işte Lord Byron vesaire bir grup toparlanıyorlar. Cesetleri alıyorlar. Bir kumsalda bir tören düzenleyip bayağı cremation cesetleri yakıyorlar. Burada yine Romantik dönemin etkilerini görebiliriz. Hikayeye göre Percy'nin, Percy yanıyor ama bir tek kalbi yanmıyor. Kalbi taşlaşıyor. burada taş kalple olduğu üzerine de söylentiler çıkıyor. Adamın kalbini alıyorlar yanmayan o kalp. Saklanıyor. Baya kalbi kim alacak kavgası çıkıyor bu sırada. Ama tabii sonunda merişeli kazanıyor kalbi. Ve kendisi de ölene kadar baya salonda, böyle evet. şöminenin üzerinde o kalp duruyor. Her halükarda kalbine sahibim, sahibim <gülüyor> <gülüyor> gibi bir söyleyen var. Bayağı partisi gibi geldi Şu, bana. Of yani, of yani. Tabii öyle şeyci falan değil artık nedir aşkıncılık falan değil bu. Hippiler gibi yaşıyorlar belli bir gruplar zaten ve birazcık da bu cremation hikayesini o cesetleri yakma... Hikayesinde birazcık da bir partiye çeviriyorlar anladığım kadarıyla. Tabi aradan geçince birazcık da şey oluyor, efsane de oluyor. Efsane oluyor ya Tabi tabi. Kalp taşlaştı, şu oldu, bu oldu. Tabi bir şey kalmıyordur geriye. Boğulmasaymış o zaman. Belki kalbi suya çekti değil mi? Öyle bir şey de olabilir. Çobasıydı tekne gezisine diyorsun yani. Yok yani yüzemezdi. Kalp yere doğru çekiyor. Suyun dibine doğru çekiyor. Evet tabi adam ölünce zaten pek paraları da yok. Percy'de gidince o kaynakta kesiliyor. Mary... 1823'te babasına dönüyor. Bir de motivasyon da kesiliyor galiba. Her şey kesiliyor tabii. Bütün ilişki kayboldu. Yani evet. Esin kaynağı gitti. Doğru. Şey gidiyor mesela Claire da gidiyor yanından. Hmm. Erkek kardeşinin yanına gidiyor ve senelerce de orada. Ölene kadar da orada kalıyor zaten. Evet zaten Byron ölüyor birkaç sene sonra. Evet. Claire'inde bir şeyi kalmıyor. Kalmıyor. Zaten çocuğu öldüğü için zaten Byron'la bir şeyi kalmıyor. Bir Ama. ilişkisi kalmıyor çocuğu öldükten Ama. sonra. Ama hala bir metresi gibi ya hani yani sonuçta aralarında bir gönül ilişkisi var da e, Bayrın'da ölüyor zaten. 1826'ydı değil mi? 24. Şey, tamam sırada gidiyor. İngiltere'ye döndükten sonra Valperga'yı e, yayınlatıyor. Ve 1824'te The Last yazmaya başlıyor. Hı hı. Bu Valperga'da bayağı e, Orta Çağ ve İtalya esanslıdır. Bu gezilerin özellikle bu İtalya yolculuğunun macerasını etkilerini görüyorsunuz oradan. İzlerini daha doğrusu görüyorsunuz. 1826'da da bu Last Man'i yayınlıyor ki yayınlıyor, Last Man'de evet. bayağı yine bilim kurgusal bir şeyler görüyoruz ya da distopik diyelim. Distop distopya. İlk şey diye evet. diyebiliriz. O, i̇lk, bilim diye evet. pardon, ilk, i̇lk bilim kurgu olarak geçiyor. Frankenstein evet. science fiction diye pardon, ilk yani Frankenstein ilk bilim kurgu olarak geçiyor. Last Man'de ilk e, distopya ve apokaliptik, apokaliptik e, yazın olarak. Evet evet. Kıyamet hikayesi, kıyamet, hikayesi. kıyamet sonrası evet. falan anabilirsin. Kıyametin hemen sonrası tabii. Yani öbür türlü distopya falan dön ya. Hani biz bunun üzerine bölüm yaptık ya, peş peşe evet, iki evet. tane. Evet, dinleyin. Evet. Bu arada e, babasıyla kalıyor bir süre kendi şeyini toparlayana kadar, durum toparlayana kadar oğluyla birlikte. Ee, ve yazmaya devam ediyor. Hem babasını hem de kendi yani oğluyla kendini geçindiriyor. E, geçindiriyor çocuğu okutuyor. Okutuyor. Aynen e, öyle. Ufaktan bir çıkışında yapıyor zaten. Bu kitaplar peş peşe geliyor da Frankie artık ciddi alınıyor yani. Heriyetten olan, olan oğlu ölüyor Hı. hırsinin. Mary'nin oğlu o ailenin mirasçısı oluyor. oluyor. Bunun üzerine babası. Percy'nin babası. Belli bir harçlık yollamaya başlıyor. Bağ, Nafaka gibi. Nafaka gibi hı hı. bir para yollamaya başlıyor. Fakat hiçbir zaman kabul etmiyor Mery'i. Hep de e, ters davranıyor, aşağılıyor. Jane'le yani bu vardı ya beraber öldükleri adam. Onun karısı Jane William Williams'la epey sıkı fıkı arkadaş. Fakat Jane Williams, Mary'nin yakın arkadaşı Jeff Hawks'la beraber yaşamaya başlıyor ve bir süre sonra da zaten bir kızları oluyor. Buradaki önemli şey bu çok yakın arkadaşı dedikodu yayıyor. O da şu Percy'nin Jane'i Mary'e tercih ettiği, Jane'i daha çok sevdiği, Mary'i artık sevmediği ile ilgili bir dedikodu. Bunun üzerine araları bozuluyor ve bir daha da görüşmüyorlar. Hı hı. Bu esnada 1828 Mary The Fortunes of Perkin Warbeck'i yazmaya başlıyor bir başka eserine. Daha sonra da ardı ardına eserleri birbirini izliyor. Evet, en sonda zaten işte 35'te Lodor var, 37'de Faulkner var. Roman yazmayı, novelle yazmayı sürdürüyor. Evet. Şey var mesela The Keepsake adlı bir kısa hikayeler şeyi var. Mesela ilk The Sister of Albano, 14 şeyden oluşuyor, hikayeden oluşuyor ve 10 yıl içinde tamamlıyor para kazanıyor, kendini geçindiriyor, babasını ölene kadar geçindiriyor. Çocuğu o çocuğunu okutuyor. okutuyor vesaire ama bu her zaman olmayan bir şey var burada. 18 yaşında yazdığı ilk romanı geçemiyor. Esas eseri oluyor, en ünlü eseri oluyor, magnum opus'u oluyor. Hiçbir zaman bunu ...geçemiyor, 18 yaşındaki eseriyle de anılmaya devam ediyor. Ama çok başka izler de taşıyor. Şimdi birazcık daha popülist eserler gibi görünüyor bana diğer şeylere baktığın Near zaman. Niye The Last Man ama mesela The Last Man? Tamam The Last yani, ben buldum bir... diyor mesela. Napoli civarında gezilerim esnasında bir mağaradan çıkmış bilmem ne formundaydı falan diyor. <Gülüyor> O dönem öyle şeyler var, Şimdi numaralar tabii, yani var. Şimdi yani bu Diğeri, mektup... Diğeri Safkan yani böyle Frankenstein. Ama Frankenstein de mektup roman. Ya mektup roman ama bu oradaki gibi bir iddia yok. Daha bir başka bir şeyde, e, ruh halinde, bir mental yapıda. Diğeri sanki Frankenstein'dan sonra birazcık daha hani... Daha piyasa mı derler? Nasıl söylerler? Öyle bir iz bırakıyor. Zaten Last biz biliyoruz. 1960'a kadar falan esamesini okuyan yok. Anlaşılmaz, saçılmaz falan bir şey. İşte kocasını mı anlattı, kendi tahayyülüsüne saçma bir şey mi geldi falan diyorlar. Daha sonra millet fark ediyor. Aa bu apokaliptik bir şeymiş, metinmiş bu, bilim kurguymuş falan diye. Evet. Yani şeyde 20. yüzyılın ortalarına falan tekabül eder anlaşılması gibi okuyorlar insanlar. Bir de benim Frankenstein'la alakalı, Modern ile alakalı görüşlerim tam dönemini yansıtıyor ve genç bir insanın kaygılarını çok iyi anlatıyor olması yönünde. Bu nedenle bu kadar iyi bir ruha sahip olması ee, aslında kitabı benzersiz yapıyor bir anlar. Evet. Victor'u yaşıyorsunuz yani yaratığın canavarın ruhunu e, şey yapıyorsunuz onun gözünden hissederek bakıyorsunuz falan e, çok güçlü bir anlatısı var Diğerlerinde yani ben tamamını okumadım bütün kiliyatını fakat diğerlerinde bunun olmadığını yani bu kadar ruh şeyin esprinin o kadar yüksek olmadığını da e, genelde kritikler belirtiyorlar Şeyi de görebilirsin yaşamış olduğu veya en azından içinde saklamış olduğu bütün suç, suçluluk hissini de Hı. görebilirsin. Mesela annesinin doğumda ölmesi yani yaratıcısını öldürmesi gibi veya işte... Ya böyle okumaları çok açık tabii. Yani yine. çok hani her şeyi bulabilirsin. Hani i̇yice incelediğin zaman veya hayatını hayatıyla yazını yan yana getirdiğin zaman aa şu da şuradan şurada bahsetmiş, aa, şununla da şunu mu acaba ima etmiş... Rahatlıkla diyebilirsiniz. Şimdi doğum metaforu Frankenstein'da çok yüksek. Yani Valpegra'da aşk var. Valperga'da pardon aşk var. Ee, i̇şte bu son adamda zaten karakterler vesaire ilerlemesi itibariyle de işte yani bambaşka bir şey anlatıyor. Bir kıyamet anlatıyor, insanın ruh halini anlatıyor falan. Hı hı. Ama Merşel ile özellikle bu yani feminist okuma çok sever mesela o yüzden. Bağdaştırırlar. Frankenstein çok daha fazla uyuyor. Ölümü yenmek çabası var orada. Ölümü yendikten sonra neyle karşılaşacağınız korkusu var. Yani işte bu da zaten bir yerde gotik yapıyor şeyde dönemi de. Sadece bilim kurgu değil aynı zamanda bilim gotik falan da diyebilirsin ona. Tabii bir de bu feminist okuma sırasında şunu da görmek lazım. Eğer Frankenstein gerçek olsa yani bilim gerçekten... Diğer par adamların parçalarını birleştirip adam yapmaya başlasa bu sefer kadınlara gerek olmayacak. Böyle bir korkunun da evet. e, arkasını görmemiz lazım. Yani bu gerçek olsa evet. kadına gerek yok. Erkekler erkek yaparak dünyayı döndürmeye başlayacaklar. Ama şöyle bir sıkıntı var tabii daha orada. Şimdi başka bir yere gitmeyelim. Ee, laboratuvarda insan parçası üretmiyorlar. Var olan insanları birleştirerek yapıyorlar. Yani gene bir üretim merkezi niyetine kadınlar tutulabilir. Yani hani seni gördüm artırıyorum gibisinden söyledim. Evet, evet doğru söylüyorum. Sıra söyledim. verildi. İyi, Ama bence şeyi sürdürebilirdi. Yani var olan, var olan erkeklerle ve var olan kadınlar e, parça parça toparlandıkları düşünülürse baya bir yüzlerce yıl Var olan kaynaklar yeterli olurdu yani. Kadınsız bir dünyaya gidilebilirdi. Ama çürümüş olabilirdi işte alım gücü sonu, nedeniyle. Sonu fena o dünyanın. Ama Neyse şey ki. var. Ee, öyle şeyler. Yani kadınla erkeğin aslında birbirine geçişi çok çok daha hızlı olabilirdi aslında bugün baktığında bir metafor olarak ele aldığında cinsiyet değiştirme operasyonlarını falan da ne diyorlar Androjen mi diyorlar ne diyorlar androjen diyorlar yani. androjen. androjen yapı diyorsun yani yo yo mesela. yani ne bileyim kadın ya da erkek dönüşebilirdi parçalar madem alınıp ölmeden bir başkasına aktarılabiliyor isteyen istediği evet. şey takılabilirdi diyorsun. yani Ne edebilir diyorum aynı zamanda o da başka bir tartışmaya Çünkü da, da açıyor evet Sadece ölümsüzlük değil aslında yeni bir hayat da demek oluyor. Gerçi ölülerden yola çıktığı için ölümsüzlük demek lazım ama. Şeyi de bu, e, elimine ediyor zaman yani senin düşüncen hani cinsiyet olayını da e, tamamen sıfırlamış oluyor. Evet evet yani öyle maskülen bir erkek yoktu tamam romantik bir erkek vardı. Viktor falan ama yani oradaki erkek resmi çok çok. Net değil, birazcık bulanık vaziyettedir Einstein'da. Aynı bir 100-150 sene sonra işte aynı numarayı Enright çekti vampirlerde. Evet. Yani iki kadın, bir kadın elindeymizi gerekiyor şeye. Zombiler de var mı ya bir kadın kadın yazar şöyle hatırlıyor musunuz bir zombi hikayesi? şey Anita Blake var işte zombi yazıp duruyor ya yani o şehir ha gerçek zombi e, evet evet yani, yani şöyle Baba taş kalitik. gibi bir ha. zombi şeyin yani aynı Anne Rice ve şeyin yaptığı gibi Merchalli yani Worm Bodies'i kim yazdı bilmiyorum erkek mi kadın mı ama o da öyle bir bakış warm açısı bodies, olabilir Worm Bodies yani. yani zombiye farklı bakış şimdi bir şey daha Tartışmaya açmak istiyorum aslında Merişeli ve Frankenstein özelinden. Bizler bugün yazan insanlarız. Evet. Ve yazarken işimiz çok kolay aslında. Şunu demek istiyorum ki elimizde internet gibi bir muhteşem buluş var. Ve oturduğumuz yerde, yerimizden kıpırdamadan... ...bugün, daha bugün olan haberlerden tut... ...bundan bin yıl önce yazılmış eserlere... Yüz yıldır çekilmiş olan bütün filmlere istediğimiz kaynağı, istedi, oturduğumuz yerden ulaşabiliyoruz. Ve tabii üretirken bu büyük bir avantaj sağlıyor bize. Fakat biz şimdi Merişeli'den bahsediyoruz. 18 yaşında yazdığı Frankenstein'den bahsediyoruz. Ve bir yaz tatilinde yazmaya başladığı, ana fikrini bulduğu, oluşturduğu bir şeyden bahsediyoruz ve... O dönemi düşünürsek kitabını nereden ve nasıl buluyordu? Çünkü kitaplara ihtiyacım var. Kitap da pahalı bir şeydi. Yani bence. önemli yani ulaşılabilir bir şey değil. Şimdi Hı -hı. tamam. Merişeli şanslıydı. Belir dediğin gibi babasının ve annesinden dolayı büyük bir kütüphane sahibiydi. Evde yetişti. O kitapların hepsini okudu. Ama bu soruyu ben kendime sorduğumda şöyle bir şeye ulaştım. 18. yüzyıl yazarları kitaplarını nereden buluyordu diye bir kitaba ulaştım ben öyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve burada şey çıkıyor yani özellikle merişeli için konuşalım. Melişeli kitaplarını aldırıyor. Bütün bu yolculukları sırasında ona yardım eden bazı isimler var. Mektup yazıyor diyor ki bana şu kitapları alır mısın? Hem ya kendi para gönderiyor ya da onu sevenler var ona kitapları gönderiyorlar. Ama burada en çok kullandığı şey şimdi söyleyişimi e, mazur görün. Manuel du Library. Katalog for Booksellers and bibliophiles diye Jacques Charles Brunet'in 1809'da Paris'te bastığı bir katalog. Matbaanın başlangıcından itibaren her dildeki nadir kitapların toplandığı bir liste var, bir katalog var. Ve bu kitabı yanından ayırmıyor. Buradan böyle hani sayfalacı şimdi şu kitabı alalım diye. Böyle bir kaynak düşünebiliyor musunuz? Ne kadar önemli o gün için hiçbir şeye ulaşamadığım bir dönemde. Evet. Ee, mesela böyle bir kaynağı kullandığını e, ben öğrendim ve bu kitaptan öğrendim. Bugün hala var biliyorsun. Yani fuarlara gittiğin zaman evet. her yayın evinin bir tane kataloğu olur. Bir de sağ olsun Google'ında değil mi Gutenberg projesinde. Evet. Gene o derlemeleri hmm. var bunların. Evet. Ee, ekstra olarak tabi metinleri okuyabiliyorsunuz da olarak. Oradan okuyabiliyorsun tabii o metinler geliyor. Sadece ismini işte basım tarihini yayın evini vesaire o notlar düşünüyorsun. Ne düşünmüş. kadar çok metin dedim daha <gülüyor> Bayağı güzelmiş hani sadece kendi almıyor bir de onun acayip bir sosyal çevresi var bir kere onu bir e, e, belirtmek lazım hem seyahatlerinde şimdi hem babasından ötürü bir sosyal çevresi var her ne kadar bir kısmı onu reddetse de veya görüşmese de babasından dolayı bir kısmı hala görüşmeye devam ediyor ve desteklemeye devam ediyor annesinden dolayı. Evet. İki Percy'nin e, eşrafı var evet. o da çok sosyal ve Başlıyorlar gezmeye, gezilerde edindikleri e, ahbaplıklar var. E, tüm bunlar birleşince düşünsene böyle geniş bir çevrenin sürekli kitap gönderdiğini, işte bir evet. kitap sirkülasyonu hayranlar olduğunu. Var hayran. Hamiler hayranlar ve hayranlar, da, hayranlar var. Hamiler ve hayranlar da var. Evet. Ve çok sadık arkadaşlar da var ve onu da belirtmek lazım. Hem aşık hem sadık evet. olanlar evet. da var. Ya şeyi de düşünmek gerekiyor. Şimdi hani bu Diyadoti Gölü şeydi değil mi? Konağıydı. Villa Diodoti. Hı hı. Bu şey, hani dönüp dolaşıp o noktaya geliyoruz aslında. O önemli bir göstergeç bir yerde de. O bize bir şey anlatmaya çalışıyor. 200 sene evvelden. Aslına bakarsanız tabii ki kitaplar önemli. O bireysel olarak öğrendikleriniz, merak ettikleriniz, yorumlarınız, kafanızda düşündükleriniz böyle. Yani bir fikri ya da bir gerçeği ne kadar içselleştirdiniz, üzerine kafa yordunuz tabii ki önemli. Fakat... Bizim herhalde bu ekip olarak 10 senedir, 12 senedir falan yapmaya çalıştığımız bir hadise var. Aslında insanlar bir araya gelerek de çok şey geliştiriyorlar. Kesinlikle. Hmm, ben sohbetler de aynı şeyi var. söyleyecektim evet sohbetler var. Biz 2004 senesinde bir grup arkadaşça bir araya gelip daha sonra o hayırsız arkadaşların bırakmasıyla benim üstüme kalan ancak bu kan güncesi portal zamanlarında bütün ekibin ve gelen insanların, misafirlerimizin Özverisiyle, sıcak muhabbetiyle yaklaşık 25-30 hafta devam eden harika bir etkinlik yapmıştık. Tam bundan 12 yıl evvel. Adı Fantastik Cumartesi'lerdi. Her cumartesi bir araya geliyorduk ki. Şimdi şöyle bir şey de var. Biz Fantastik yazmıyorduk. Biz korkuyla aşırı neşirdik. Evet. Mesela o yazar grubu olarak. Fakat bu etkinliği planlayan daha sonra da ortadan hiç olmamış gibi kaybolup Kaçan, e, uyanık arkadaşlar. Onlar mesela bunun inatla yani fantastik olmasını istemişlerdi. Fantastik olsun herkes katılsın böylece. Bilim kurgucular da gelsin, fantastikçiler de, korkucular da diye. Nedense bu daha sonraki hayırsız kesim katılmadı bize. Biz kendimiz fantastikçileri ağırlamak zorunda kaldık. Bilim kurgucuları falan. Ama yani şeyine, sadete geleceğim, kısa isteyeceğim. İnanılmaz bir 30 hafta geçirdik. İnsanlar hem kendileriyle hem sosyal manada hem... Aileleriyle, iş yerindeki arkadaşlarıyla konuşamadıkları bu değişik yeni ve evet. e, arzalı edebi türler hakkında. O zaman çünkü cüzdanlı gibi görünüyordu bir yerde. Hadi Yüzüklerin Efendisi falan bir furya yarattı ama gerçekten de ben bununla ilgileniyorum. Benim hayatımda bir yeri var dediğiniz anda korku, fantastik falan. İnsanlar size bile hafiften bir gülümsemeyle, bir tebessümle bakıyorlar. Bir alay eder gibi yaklaşıyorlar. Ya zaten direkt evet. olarak ya daha büyüyememiş bu hala Çocukça. çocuk kalmış falan. Tabii. Tüy etiketler vardı ve insanlar geliyordu, paylaşıyordu. Yeni okudukları kitaplardan bahsediyorlardı, izledikleri filmin mesela ne hissettirdiğini anlatıyorlardı. İşte şöyle şöyle bir konu var. Siz ne düşünüyorsunuz? Şu an Türkiye'de ejder var mı yok mu? Biz 12 sene ber çok tartıştık. Kurt adam mı, murt adam mı? Yani şimdi biz üzerine kurt adam bölümü falan yaptık. Bu gerisi hikayede hikayeydi ama. Düşünün kaç defa konuşulmuş masaya yatırılmış bir konu. Ejderha da öyle ya, Ejderha Tabii. da dünya üzerindeki mı, kültürlerdeki niye ejderha <gülüyor> burada var ve burada var? Niye bu böyle şekillenmiş? Niye o orada öyle şekillenmiş gibi? Ha, evet Kurt bölümümüzü, ejderha bölümümüzü bu konuyla ilgili dinlemenizi de ayrıca tavsiye ederiz. Şunu demeye çalışacağım. Aslında bu sosyal buluşma değil bunlar sadece. Aslına bakarsanız insanların fikirlerini geliştirmek. İnsanlardan bir onay almak, bir sağlama yapmak açısından da oturup konuştukları yerler adeta bir panayır gibi kendi içlerinde bir yıl boyunca büyüttükleri şeyleri insanların karşısına getirip bırakıyorlar. Ve oralarda da konuşarak ya fikir alışver bir şey alışveriş yapıyorlar ya da büyütüyorlar, genişletiyorlar gibi düşünebilirsiniz. Bu noktada da olay sadece kitap değil. Mesela Merşeli'nin eminim ki çok güzel bir sofrası vardı. Tabii. Hı hı. Çok hoş bir e, sohbet ortamı ve insanlar vardı. Ee, biz tabii bugün sosyal hayatlarından bahsetmek durumunda kaldık. Çünkü Percy Shelley hiç rahat durmamış bir adam. Ve e, peşi sırada Mary dünyaya gezdirmiş. Tabii ki Mary eserlerine katkısı var. Dünya görüşüne katkısı var. E, ruhuna işte çoluğunun çocuğuna katkısı var. Ancak yine de şunu unutmamak gerekiyor. Bu insanlar sadece miras yedi gibi ortada dolaşmamışlar. Çok hoş toplantılar yapmışlar ve bugünün edebiyatını, sanatını gerçekten derinden etkileyen eserler çıkmasına sebep olmuşlar. Evet biz e, her bölümde neredeyse bu şeylere değiniyoruz. Mesela işte yüzyıl dönümlerinden bahsediyoruz. Özellikle e, 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı müthiş bir dönem olarak altı çizilen bir dönem. Burada ben de şahsen çok hayran olduğum masalar var. Yani bir yanda geçen bölümlerde de anlattığımız gibi bu Arthur Conan Doyle'lar, Oscar Wilde'lar, hmm. Bram Stoker'lar... Irwin'ler... Irwin'ler işte. hepsi bir araya gelip e, bir yazar şeyi hayal gücü deryası yani böyle evet. oluşturuyor. Diğer tarafta Paris'e gitseniz 1900'lerin başında aynı masada Van Gogh'lar, Monet'ler, Renoir'lar birlikteler oturuyorlar. Tabii yani işte Hemingway'ler geliyor, Daliler geliyor. Evet. Bir masa düşünün ki yani o masadan e, nasıl bir şeyler çıkmasın? Şimdi bizler tabii bu karşılaştırma gibi al, alın, alınmasın lütfen ama bizler bunu... Bu, ...yapmak istiyoruz. Bizler... ...bu üreten insanların en azından... Böyle ...bu büyük isimlerin yanında durmak istemiyoruz... ...tabii öyle bir iddiamız yok ama... ...bizler bunu yapmak istiyoruz. Şimdi işte bu Freya toplantılarını... ...yaptığımızda Cuma günleri... ...İstanbul'da olanları bu yüzden bekliyoruz. Biz siyasetin... ...içinde boğulup gömülmemiş... ...yaratıcı sohbetler, sıra dışı... ...bilgileri paylaşmak için bir araya... ...geliyoruz ve burada da... ...çok güzel sonuçlar alıyoruz. Evet. Bu kitap okumak... ...kadar değerlidir... ...atlanmaması lazım gerçekten. Geliştiricidir bir yandan da. Yani şimdi üzerine düştüğümüz konular... ...bugüne kadar çok bu boyutlarıyla... ...bizim anlattığımız kısımlarıyla... ...çok ele alınmadı Türkiye'de. Bu taraftan bir şey. Fakat sohbet ettiğiniz anda... ...çok daha kolektif toplu halde bir şey değişiyorsunuz. Ben acayip keyif alıyorum. Çok evet. şey öğreniyorum insanlardan. Herkes masaya yeni bir şey getiriyor çünkü... Bence bizim daha evvelden yaptığımız gibi belki bir gerisi hikaye buluşması da yapabiliriz yaz başı gibi. E, bunu da ufak ufak aslında duyurabiliriz. Genelde İstanbul'da olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Evet. Bir dinleyicilerle bir araya gelme gibi. Buyurun bir araya gelelim falan gibi bir gelelim, şey. Ben gelelim gelelim tabii. Önümüzdeki yani günlerde Facebook'ta paylaşırız gibi. tabii. O güne özendiğimiz doğrudur. O günü özlediğimiz doğrudur. O günleri özlediğimiz doğrudur. Ne anlamda Aha, bu, bu özlüyoruz? Konularda, evet. Bu konularda özlüyoruz. Çünkü egonun çok şeyi kısıtladığını düşünüyorum. Özellikle ben öyle düşünüyorum. Ben isterim ki benim çevremde pek çok yazan olsun. Pek çok ürün çıkaran olsun. Pek çok hayal gücü görelim, okuyalım. Ve ileride bizden sonrakilere bırakalım. Benim için aslında en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani evet. sadece kendim için değil, yaratan pek çok beyin için istiyorum ben bunu. Ve o yüzden de bir araya gelmenin, konuşmanın, fikirleri paylaşmanın, birikimleri paylaşmanın, düşünceleri ve ileriye götürecek bir takım adımları attırmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Mary Shelley'nin de çok gelişmiş olduğunu Rahatlıkla görebiliyoruz. Evet. Çok sosyal bir insanmış yani ben onu görüyorum. Diğerleri kadar yani mesela Bram Stoker'ı burada ele alırsak mesela Bram Stoker'ın etrafında da çok ciddi bir sanat camiası vardı ama yani Bram Stoker. Yani, sosyal bir adam değil. Evet evet yani, yani. yani ya Irving'in e, altında birazcık şeyler. Alan Poe yani bunlar hep evet. yalnız tek başına içine çekilmiş adamlar Lovecraft ama ortamları. Lovecraft da öyle, çok, Lovecraft öyle evet, ama yani. mektup. Mektubu unutmayalım. Evet. evet. de var galiba öyle. Çok Aynen öyle. Şaleen'in de mektubu ee, var. Ama şu da var. Şimdi Mary Shelley güzel bir kadın. Alımlı. peli olan. Aynı zamanda kadınların da farkında olan bir kadın. Şimdi Poe öyle değil. Poe'nun başka acıları var. Lovecraft Vought wow başka bir dünyada. Bram Stoker zaten ilk yani çocuktan sonra yatak odasını almamış falan diyor. Böyle evet. Karısı. Ee, anlatıyorlar bunu. Biz de şey söylemiyoruz. Sonuç itibariyle diğerlerinden birazcık da sıyrılıyor. Bir yaşam enerjisi ve ya da ne bileyim daha hani vivid tabir ederler, daha canlı okurken daha canlı hissedeceğiniz bir duygusal altyapı da sağlıyor size, aktarıyor. Ya biz bunlara hep magazin, yani magazinmiş gibi algılanıyor, Hı. öyle algılanmasın. Bizim yazar, yazarın hayatına girmemizin en önemli sebebi eserlerini daha... İlit, yani eserleriyle daha iyi bağlantı kurulabilmesi. Çünkü bir yazarı geçirdiği tecrübeleri, yaşamını, üzüntülerini, sıkıntılarını ve atlattığı şeyleri ve ne tür bir ortamda yazdığını öğrendiğiniz zaman ki herkes için geçerli olmayabilir belki bu ama Hı. özellikle yaratıcı beyinler için söylüyorum. Eminim ki bu eseri okurken farklı bir tat almanızı Sağlıyor. Tabii, Sağlıyor. Hem, de, hem o açıdan hem de e, bu yaşamlar ilham kaynağı da oluyorlar. Evet. Evet, evet, e, yani geçen haftalarda biz burada Agatha Christie'yi de konuştuk, konuk ettik. Arthur Conan Doyle'yı konuştuk mesela. Onların yaşamları aslında e, eserlerinde iz de bırakıyordu. O izleri takip etmek de mümkündü. Bu keyifli bir oyun bana sorarsanız. Evet. Birazcık da tahmin ediyorsunuz da artık. E, tabii böyle olmak zorunda değil. E, Sırt başına bunlar geldi diye tutup es, şu eserinde böyle kendisi. demek evet. istememiştir belki yazar ama bu hani Christie'nin Kristin'in kitaplarındaki ...suçu günah çözmek için uğraşmak gibi, hani kendince tahmininde bulunmak gibi zevkli bir oyun haline geliyor bir yerden sonra. Aynen öyle. Bir %90'da tutturuyoruz bence. <gülüyor> Bu arada bir evet. şey daha ekleyelim. Yani i̇lla yazarın hayatını öğrendiğimiz zaman eseri çok daha muhteşem olacaktır diye bir iddiamız da yok. Evet. Çünkü pek çok yazar var hayatı sır kalan. Evet. Ee, ama onların da çok iyi eserleri var muhakkak ki ve okurken büyük zevk aldığımız... Ama bu aynı işte Galip'in de Demokan'ın da söylediği gibi bu bir tat katıyor. Şimdi bizler işte sizlerle beraber bir büyü yapmaya çalışıyoruz. Sizi burada kazana davet ediyoruz. Biraz biz bir şeyler atıyoruz. Bizim sizlerden ricamız biraz sizlerin de daha çok kazana bir şeyler atmanız. Bunun için yüz yüze görüşmemize gerek yok. Evet. Bir kere gerisi hikaye korku.com bizim... ...temel adresimiz... ...lütfen o, orada yorumlar açık... Hı hı. Ee, ...daha yorum alamadık... ...buyrun oradan da e, yorumlaşmaya başlayalım... ...çok hı. daha net bir yer... ...gerisi hikaye, korku konuşmaları... ...iTunes'da bize ulaşabilirsiniz... ...lütfen yıldız vermeye devam edin... Hı hı. ...yorum yapmaya devam edin... ...kahramangillerden yayınlıyoruz zaten... E, ...sitemizi, bütün seslerimizi... ...MP3 olarak indirip zaten... ...bizi telefonunuzdan, iPad'inizden... ...rahatça dinleyebilirsiniz... Ama bize ulaşın, e, Facebook sayfamızdan da yorum yapın. Yorumlar artsın. Evet. Ya sadece bir yorum tarafı da yok. Bizimle konuşun demeyi aslında bir yerde de çalışıyoruz. Bizi e, desteklemenizi de bekliyoruz. Birazcık destek de istiyoruz. E, daha çok insana ulaşmak namına, daha, daha güzel şeylerden bahsetmek namına. E, böyle bir çalışma yapmak istiyoruz. Belki birazcık daha ilerletebiliriz. İleride başka sürprizlerimiz de olabilir ilerleyen dönemde. Ama ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız <gülüyor> bence şey yapın. Bu arada bir, bir tane yorum geldi gerisi hikaye korku.com'a. Evet. Ee, kullanmış olduğumuz kapaklarla alakalı bir dinleyicimizin. Yani siz anlattığınız yani yaptığınız programları itibariyle aslında bu kadar korkunç şeyler bahsetmiyorsunuz diye yazmış. Korkutmak için yapmıyoruz programı evet. Evet yani amaç korkutmak değil ama bahsettiğimiz şeyler hiç hafif şeyler değil. Yani bugün bahsettiğimiz şey Merişe Ali'nin dört tane çocuğunun ölümüydü. Aynı şekilde annesinin e, toplum tarafından yadırganmasıydı, kocasından bir hayır belki de görmemesiydi. Ama bir yandan mutlu, bir yandan da frankiştani yazan kadın olmasıydı. Şimdi bunlar hafif şeyler değil, az şeyler de değil. E, aslına bakarsanız biz arkaya gelen bir müzik koymadık diye, sesimize başka bir renk katmadık diye e, bahsettiğimiz şey daha şey olmuyor. Daha nasıl söyleyeyim? Daha sevimli olmuyor. Evet. görsellerde sanki programı başlıkları ve anlattığımız konuları taşıyormuş gibi düşünüyoruz Evet ya bizimle iletişim kurun her konuda kurabilirsiniz lütfen yani şey yapmayın sadece yorumunuzu beklemiyoruz dediği gibi galibin evet. merhaba demeniz bile bizim için önemli Ayrıca bu programa başladığımızda uzun bir listemiz vardı ve her daimde liste uzuyor konular bakımından. Her gün yeni bir konu ekliyoruz. Bitecek gibi görünmüyor ama atladığımız şeyler muhakkak ki vardır korkuyla ve hem edebiyatla hem sinemayla hem de türün bağlantılı olduğu her alanla ilgili bir listemiz var. Aklınıza gelen şeyleri bize yazın ki e, belki biz gerçekten onu atlamışızdır ve e, listemize eklemekten mutluluk duyarız. Evet. Bu şekilde e, etkileşimimiz de sonsuz olur. <gülüyor> ben bir tane arada iki tane şey eklemek istiyorum. Şimdi birden aklıma geldiği için. Biraz önce %90 tutturuyoruz dedim ya geriye doğru. Yapı söküm yapıyoruz aslında yazara, esere vesaireydi Yüzde %80 derken buradaki 3 kişi ya da işte %90 derken buradaki 3 kişi adına konuşmuyorum. Bu genel bir şey. Eminim ki dinleyen biz çok insan da aynı şekilde hissediyordur diye belirteyim. Yoksa biz çok zeki, çok donanımlı, <gülüyor> çok über olduğumuz için değil bu. Dediğim gibi evet. büyü yapıyoruz, beraberce yapıyoruz. Sonuçlarını evet. keyifle alalım, paylaşalım. Bizde geri dönüşleriniz o yüzden önemli. Evet evet yani bu bize mahsus bir şey değil. Emin olun bilgi edinilebilen bir şey. Yani buna doğmuyorsunuz. İkinci olarak da kahraman giller web sitesi üzerinden özellikle Serkan'ın iyi yönetimiyle diyeyim artık. Son bir 15 yıldır neredeyse yayınlarımızı yapıyoruz. Gerçekten çok iyi bir duyuru aracı şeklinde orada ilerliyoruz. Bizim yayınlarımız genelde ilk cuma günleri yayınlandığı anda ilk 3 gün boyunca oradan takip edebilirsiniz. Bizi takip etmek için aslında en kolay, en hızlı yol birazcık da iTunes dışında kahraman günler oluyor. Oraya girmeyi de unutmayın. Evet. Merişeli'yi konuştuğumuz Programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.